والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وسيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا وهادينا إلى صراط المستقيم ومنها إلى جنات النعيم محمد بن عبد الله حل ہی افول الصلاط و اتحم مددین و منتھب اہوم ب احسان و صدقین و اخلاصن علیہ مدین رجن سیلف حصالح اخیلس در سر دوا harşi tutumu bid'ati tanıttık. Ebid'at ehlinin sıfatlarını, hükümlerini, ehli sünnetin tutumunu 5 derste anlattık. Bugün 6. derstir. Nerede kalmıştık? Bid'at ehlinin alametleri. Yani bid'at ehlini nasıl tanırız? عالحمت یعنی ہر چیش سکال شروار جب یعنی خلب مسلمان خلب قیافت اخذہ پیور سند یعنی رسول اللہ اہ شیتانہ اوینارہ Yani dört imamın peşinden gidenler, yende şeytanın imamlarının peşinden gidenleri nasıl ayırt ederiz? Dedir bir alametler var, belirtiler var. İster bu konuşmalarındadır hali şemailerindedir, e, ilim talep etmeklerindedir, e, ders halkalarından bularda yani hallerinden, itikatlarından konuşmalarından, derslerinden, ciimlerinden vesaire bütün meselelerden biz bunları ayırt ederiz. Alametleri var. O alametleri geçen ders e, e, birisini işledik. Bugün arkadaş okusun. İnşallah bugün alametlerden hepsini işleriz Allah izin verirse. Geçen ders bir tane işledik ama paragrafı hepsini okusun ayıp kardeş. Bidatçıların, heva, bidatçıların ve heva ehlinin alametleri. Bidat ve heva ehlinin açık bir takım alametleri vardır ki onlar bu alametlerle tanınırlar. Allah Teala kitabında bu alametlere haber verdiği gibi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sünnetinde haber vermiştir. Bu da ümmeti onlardan sakındırmak ve onların yoluna girmekten alıkoymak içindir. Bu alametlerin bazıları şunlardır. Dini hükümlerini ve şeriatın maksatlarını bilmemek, Allah katından indirilen şeriatı tam ve mükemmel görmemek, naslarına teslim olmamak boyun eğmemek, meşru olmayan yollarla Allah'a yaklaşmaya çalışmak, ayrılık, tefrika, cemaatten uzaklaşmak, münakaşa, husumet, hevaya tabir olup keyfi davranmak, aklı, aklı nakle, şeriata tercih etmek, sünneti bilmemek, zayıf ve uydurma hadisleri esas almak, vidatlerine uymayan hadisleri reddetmek, müteşabilere dalmak, sünnete Kur'an'la karşı çıkmak, kişilere saygıda aşırı gitmek, onların fikirlerine taassül derecesinde bağlanmak, adet ve örfe tabi olmak, ibadette aşırı gitmek, kafirlere benzemek, el-i kötü nakaplar takmak, hadis eğlinden hoşlanmamak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini nakledenlere düşmanlık göstermek ve onları küçümsemek, kendilerine muhalif olanları delilsiz tekbir etmek ve hak eğlene, hak eğlene karşı yöneticilerden, sultanlardan ve diğer güç sahiplerinden yardım almak. Evet. Bu, bu alametlerle biz ehl-i, ehli bid'ati ayırt ederiz ehli i sünnetten. Samimi musulmanlar Çin dördü imamın peşinden gitmiş, boyası nerede dökülür? Bu kriterler elimizde olsun. Bu kriterleri biz bilsek artık ayırt ederiz, elimizde mihenk taşı gibi bir şey var. Bu adam ehl-i bid'at mi yoksa ehli i sünnet mi? Dört imamı uyuyor yoksa başka imamlara uyuyor. Çünkü dedik ki bizim şeriat fıkhi dört imamdan bu tarafa geliyor. Ondan dört imamın haricinde gelen yollar bizden değil. Kabul etmiyor. İtikatta da, fıkıhta da, sülukta da, amelde de, eğitimde de her şeyde dört imam Ümmet çünkü onların üzerine icma etmiştir. Onun haricinde ne derseler demekçi başka fırkadandılar bizden değil. Geçen birinci alemetlerini açıkladık. O da nedir? Dini hükümlerinde cahil olmaları, şeriatin maksadını anlamamaları. Bunu açıkladık. İkincisi, İkincisi nedir? Dine, şeriat paketine mükemmellik gözüyle bakmamaları. Bu da nedir? Yani ehl Sünnet'e göre dedik ki, allah Teala bu konuda nukhtayı koydu. Bize şeriatı gönderdi. Kimiyle? Emin olan elçisiyle, Muhammed'il Emin'le sallallahu aleyhi ve sellem. O şeriat neden oluşur? Kur'an ve sünnette. Kur'an ve sünnet şeriatını kisi bir araya getirdin kisi birbirinden etle tırnak gibidir. Ayrılmaz. Bu paketi böyle ambalaj yaptın bu şeriat paketidir. Bu, bu paket ambalaj niye diyoruz? Paketlendi, bantlandı. Yani eksiki yoktur. Bize kalan uygulamasıdır. Biz kimiz? مد اور آئی میں Zaman gelir zig çizer. Az olur, çok olur. Bir, bir ülkede güçlü olur, bir ülkede bir tane adam kalır ama her zaman hak ehli ayaktadır. Evet. Bu paket tamamlanmıştır. Bize düşen nedir? Bunu uygulayacağız. Birinci... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi ki peket sahibidir. Allah bizi bize onu bizim için örnek gösterdi. Dedi sizin için Resulullah'ta en güzel örnek var. Sahaba da bunu fıkıh etti. Onun için sahabe kuşağında hiç kimse o paketi ellemedi. Aklından bile geçmedi. Çaba nerededir O paketi nasıl uygulama, uygulayacağız? O paketin emirlerini nasıl yerine getireceğiz? Yasaklarının önünde nasıl duracağız? Hedef buydur. Ama bu baş düşmanın işine gitmez. Baş düşman ne der? Hayır. Der, gelir diye paketi boş verin. Ben size başka paket verin demez. O kadar cahil değil. Ne der? Ya bu paket çok güzeldir ama bazı yerleri muğlak kalmıştır. Gelin bunları biraz açalım ya. Mesela niye bu kadar yaparım, bu kadar yapmıyorum Niye ona böyle yapayım, buna böyle yapmıyorum? Pakete gelip ek şeyler ikler. O eklenenler nedir? Bid'attır şer'an. Bid'at nedir? Şeriatta mebdüddür. Mebdüd nedir? Terazide kabul olmaz. Çünkü terazi sadece amel ter ter de salihini tartar. Resulullah'ın emretmediği bir amel o amel salih değil. Melekler onu terazide kabul etmezler. Ne demek terazide kabul etmez? Ne olur kabul etmeseler? Yani bizim pletimiz cehenneme çekilir. Çünkü salih amelimiz yok olur, o zaman kötü amel tarafı ağır basar, ne olur? Cehenneme piletimiz kesinler. Onun için sahaba, bunun fıkhını bildikleri için, şeriatın paketini kemal kabul ettiler. İster kabul etmesinler. Ne hadlerini? Çünkü Allah subhanahu teala'nın noktayı koymuştur. Ne diyor Allah subhanahu teala? Bugün din tamamlandı. İslam dini de size Bu İslam din yani bu paket sizin için razı kılındır. Yani bunu ile gelseniz, bu paketle gelseniz nedir? Siz e, cennetliksiniz. Bu paketle gelmeseniz terazide bile amelleriniz tartılmaz. Bu paketten derken hem içindeki ile hem eksi artı olmayacaktır. Olduğu gibi amel edeceksin. Bu ehl-i sünnetin yoludur. Ehli, ehli bid'at ne yapıyor? Ehli bid'at, evet bu paketi kabul ediyoruz. Çünkü şeytan, dedik uyanıktır. Ama bu pakette ya eksiklik var, tamamını, tamamını tamamlayacağız demiyorlar. Ama ne diyorlar? Ya böyle yapsak da daha iyi olur. Zaten herin üzerine her koyuyoruz. Şeytan gelip demez eksiktir tamamlayın. Derler sen düşmansın. Ki bunu da yapanlar var. Onlar tabi ehli bil adin, ta içine düşmüşler. Onlar Allah kurusun çifre kadar gidebilirler. Ama biz en hafifini diyoruz. O da nedir? Gelir pekete bir şeyler ekletir. Mesela namaz bu kaderiyse sene gelir bu kaderini arttır sayısını. Salavat bu kaderiyse arttır sayısını dersene. Bu ne oldu? Bid'at oldu. Bid'at oldu pekete. Ne yaptın sen? Ekledin. Yani şeriatı çamal gözünde görmedin. Dedin ki ben de bu şeriatı tamamlayayım. Güzel olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benle bütün peygamberler aynen bir eve benzer. Bir ev çok güzel yapılmış. Bir tuğla eksiktir o evde. Her gelen diğeri bu ev çok mükemmeldir. Keşke burada bir tula olsaydı. Bu tulağın yeri boş kalmış? İşte ben o tulayım. O binayı tamamlayın. Paket tamamlanmıştır. O tulayı koydun. Resulullah'tan sonra peygamber yoktur. Elçi yoktur, nebi yoktur, Resul yoktur. Onun için Resulullah'ın peketinden sonra da ekleme yoktur. Ehl-i Sünnet bunu böyle kabul etmiş. 13 Ehl-i Sünnettir. Ehl-i Bid'atı nasıl ayırt ederiz? Bakarız. Hali devren içine, konuşmasında, adetinde, urfunda, cim, kıyıp, kıyafetinde bile bakarız. Dine bir şey eklemiştir. Pekette olmayanı. Pekette olmuş gibi kabul ediyor. Bunu. Kendisi eklemiş. Kendisi de ondan sonra kabul ediyor bunu. Hatta ileri giden Bu daha güzeldir. Her keşke öyle yapsın. Yapmayandan hata yapmışlar. Bu ikinci alemetleridir. Bunu neden Ehl-i Sünnet'i ayırt ederiz? Bugün de elhamdülillah çoktular demeyelim. İnşallah hidayete varar diyelim bunlar. Ama maalesef bir ülkede yaşıyoruz. Bu kriteri oturdurken mevcidin üzerine bakıyoruz. Maalesef he? çok var bu böyle gruplar, böyle insanlar, böyle hocalar da var. Kendilerinden dine ekliyorlar, kabul ediyorlar. Ondan sonra da onu din olarak kabul ediyorlar. Zamanla. Şeytan çok uyanıktır. Sinsidir. İbni Abbas'ın dediği gibi şirk ayette geçtirdi putların adı kimin adlarıymış? Salih insanların Nuh Aleyhisselam'dan sonra gelenlerin, Nuh Aleyhisselam'dan öncekilerin adlarıymış. Ondan sonra, bunlar salihler gittikten sonra, bunların resimlerini yaptırmış, ondan sonra putların bir nesil gitmiş, ondan sonra putların bir nesil gitmiş, ondan sonra onlara tevessül edin, bir nesil gitmiş, ondan sonra onlara ibadet edin. Bu aşama aşama böyle olur. Bu da Çinci alametleridir. Buradan birinci cehalet dinde cahildiler, cahilce konuşurlar, oradan anlarız. İçinci de peketi kabul etmiyorlar, tamam olmasını kabul etmiyorlar. Diyorlar ekleyebiliriz içinden. Halbuki peket, şeriat paketi tamamlanmıştır. Evet üçüncü alametleri, naslara teslim olup boyun eğmiyorlar. شریعتin kaynağı nedir dedik içidir Kur'an sünnet Kur'an sünnet dedim akan su, dur, dur. sular durması lazım Allah'ın emri Resul'un emri چیز de Allah'ın emri çünkü Resul kendi heva nefsinden bir şey söylemez اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُحَ وَحِيدِر اَهْلِ Kur'an dedin sünnet dedin bitti de, Teslim olur. İçtihadım, aklım hepsini bir çinara bırakır. Ashab, tabi'in, etiba'u tabi'in, dört imam bugüne kadar böyle gidiyor. Tarih elimizdedir. 1400 sene bakıyoruz. Kitaplarda alimleriniz bu sifattan öyle gelmişti. Ama ehli bid'et bunu kabul etmiyor. Ehli bid'et ne yapıyor? Nas'ı yen resmen reddediyor. de nas'ı Tevvil yoluyla reddediyor. Bu daha çoktur. tevil yoluyla içini boşaldır. Ehl-i Sünnet dedir nasları, bütün nasları toplar. Ehl-i Sünnet'in di İslam dininin kaideleri, kuralları, usul fıkıh, kavaed fıkhiye e, ölçülerin altında öküm çıkartır. Bunlar geliyorlar, nasları tek tek alıyorlar. Bir şeye göre açıklıyorlar. Onu öyle görüyorlar. Demek nedir? Bu teslim olmak değil. Sen diyorsun adama bak Allah Resulü böyle demiştir. Ne diyor? Ya Allah Resulü öyle demiş de Allah bilir ne kastetmişsin ama bizim hocaları böyle diyorlar. Bu nedir? Nasılsa teslim olmamaktır. Demek ki bir insana dedin ki Allah varasunu böyle diyor durr bak bakalımse bir bu ehlibide etti Ha bildim Bu ehlibibi etti Nas teslim olmaktır Evet bir ahlama dersin Allah varasunu böyle diyor ya diyor ben anlamıyorum dur bakayım alimlerden sorum alimler bu ayeın karşısına ne diyorler Ben ben anlamıyorum yani ayetten bu hariç tabi hatabildim mi Ama ilmi olanı nas verdiğinde teslim olmadı çıkış yolu buldu kendine bil bu ehl çünkü ehl-i sıfatı nas'ın önünde durmaz önce kuralını kurar ailelerini kurar nasları ona yönlendirir halbuki biz naslar bizi yönlendirir naslara göre aile kural kurarız ne kadar usulü fıkıh var ahli sünnetin fıkhi kaileler var Bunlar hepsi ölçüler. Nereden çıkmış? Kur'an-Sünnet'ten çıkmış. Onlara göre ehli sünnet kayda kural kurmuşlar. Bunlar kayda kural kururlar, ondan sonra nasdan delil arıyorlar. Onun için ehli sünnette imamlarından birisi o da kimdir Abdullah bin Abbas radıyallahu anh. Hibrü'l bu ümmetin en büyük alimlerindendi. Ne diyor? Diyor, ne zaman bir mecliste duysaydık, Ha la sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hadis diyecekti. Hemen bütün lafımızı keserdik. Yob başımızı çevirdik. Tüm olarak dönerdik. O adamın ağzına bakardık. Muhakkak Resulullah bize bir hayrı emrediyor, bir şerden bizi sakındırıyor. Ehli sünnet budur. Diyorsun, ya kardeş, bak <gülüyor> Resulullah dedi, sen orada بری امر نیم nasıl ortaya چکے görüyoruz Evet. Bu da 3. alametleri. Naslara teslim olmazlar. Âmennâ ve saddaknâ demiyorlar. Semi'nâ ve it'nâ demiyorlar. Ne diyorlar? Dur bakalım. Belki böyle demiş. Alimler ne diyor? Onun olmuş. He? Öyle bir hakik bir yolu var. Ya diyorsun Resulullah böyle de tamam böyle demiş de falan yol var. Bu teslimiyet değil. Evet. Bu üçüncü, dördüncü ehl-i bir alametlerinden ehl sünnetin tam tersi Allah'ın emretmediği, Resulullah'ın emretmediği, fers kılmadığı, Resulullah'ın canlandırmadığı ibadetlerden Allah'a yakın düşmaktır. Yani biz bugün de bakıyoruz ashab-ı kiramdan alıyoruz. Ebubekir Sıddık birinci sahabedir. Dört imam bugündeki alimlerimize, Ehl-i Sünnet alimliği zincirleme gidiyorlar. Birbirlerini ek bağlanmışlar. Nedir? Birbirlerinden ilmi tapuk topuğa diz dize almışlar. Bunlar da kitaplarımızda da yazıyor. Canlıları da elhamdülillah gözümüzün önündedir. Bunlara bakıyoruz. Bütün davranışları, ibadetleri zincirleme nereye gidiyor? Resulullah'a gidiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bakıyorsun Resulullah'ın bütün yaptıkları bunlar da yapıyorlar. Öyle oluyor ki bir hocayı sünnete bağlanan bir ehl sünnet hocasını görüyoruz bizden değişik bir şey yapıyor. Hemen gidiyoruz hocam bu niye böyle yaptın bunu? İşte diyor ki bu böyledir çünkü bak Resulullah böyle yapmıştır. Biz oradan neyi anla öğrendik? hem Resulullah'ın sünnetini öndendik, hem de tevri hem de pratik olarak öğrendik. Demek ki ehli Sünnet Resulullah ne emretmişte hadislerinde, ki kütüb sitte olsun, tisad olsun vs. müsnetlerde olsun, sünnet kitaplarında olsun, ne ibadet sahil senetle gelmişse ehl Sünnet onu canlandırıyor. Onun haricinde bir şey yapmıyor. Ehl-i bakıyorsun Şimdi biz kimlik tespit ettik, ehl-i sünnetin ibadetleri bir, iki, üç, dört, beş bellidir. Sabah kalktın, sabah namazından ta diğer gece namazına kadar bir gücünün dört halinin içinde ibadetler bellidir. Bakıyorsun ehli i bid'at, başka değişik ibadetler getiriyor. Soruyorsun, bu ibadeti niye yapıyorsun? Diyor, işte alimlerimiz öyle demiş. Dönüyorsun alimlerine. Niye böyle yapıyorsunuz? İşte kitaplarımızda öyle bulduk. Kitaplarında dönüyorsunuz. Bu ibadetin çökeni neredir? Ya yoktur çökeni ama böyle de olsa güzel olurmuş. Çünkü yani Resulullah o ibadeti emretmiş ama bunlar zamanını değiştirirler Yen yani mekanını değiştirirler Yen yani içini boşaltıyorlar. Yen yani içini dolduruyorlar. Bu da bir nevi bid'attir. Allah'ın emretmediği bid'attir. Yani sen 5-6 ibadetten bir ibadet çıkartamaz Öyle bir şansımız yoktur. Çünkü nukta koyulmuştur burada. Resulullah'ın yapmadığı ibadeti yapsak ne olur? Bidat olur. Biz de ehli bidat oluruz. Bakıyorsun ehli bidatin alametinden Resulullah'ın ve ashabın ve dört imamın yapmadığı bir ibadetten Allah'a yakın düşüyor. O zaman ayırt ediyoruz bu ehli bidat. Tabi burada bir not düşmemiz lazım. Ehli bid'at dedik derece derecedir. Bir kısmı hafif bid'attir, bir kısmı çifre kadar götüren bid'attir. Bunların arasında uçurum kaderi fark var. Ama bunlar hepsi sonuçta dalalet yolunu seçmişler. Ne diyor? Kullu bid'atim dalalet. Tüm bid'at dalalettir. Bunu Resulullah diyor. elhamdülillah ne ben diyorum ne Ahmet diyorum ne Mahmud diyorum. bunu Resulullah diyor. Dört imam da dese derece olabilir, tartışılır. Ama bunu Resulullah diyor sallallahu aleyhi Onun için bid'atin önü kapanmıştır. Bunu yapanlar da derece derece ama sonuçta hepsi ne de ortaktır? Bid'atte, dalalette. Evet. Bu da dördüncü, 5 alametleri bakıyorsun bir kaide var. hak toparlar, batıl ayırır. Bu bir kaidedir. Çünkü sünnet, bak ehli sünneti toparlamıştır. Sahabadan bugüne kadar ehli sünnet yek paradır. Şimdi biz ne dedik? Bu akide dersini bir sahaba gelse, otursa bizim dersimizde aynen diye biz de bunu Resulullah'tan böyle öğrendik. Hiç fark etmez. Çünkü ehli sünnet, sünnetin atrafında toplanmış. Hak'tır sünnet Bizi toplamıştır. Onun için bize diyorlar ehli sünnet vel cemaat. O sünnete sahip çıktık. O sünnetin atrafında toplandık. O sünnet bizi toplamış. Nasıl baba evi, evlerleri toplar, baba ölse ev dağılsa olur? Her birisi bir yana gider. Bizi de bu sünnet toplamıştır. Ehli bid'ate bakıyorsan batıl üzerlerine oldukları için farklı farklılıklar. param parçadılar. Ama ehli sünnet tektir. Kim ehli sünnetten çıkmışsa bakıyorsun bir çet pat çeşit olmuş. Onun için Resulullah ne diyor? Diyor ki Yahudiler 70 bir fırkaya, Hristiyanlar 70'çi fırkaya, ümmetim 73 fırkaya ayrılır. Hemen sahaba uyanıktır. Çünkü öyle öğretmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olarak şerrini bilecekler, hayrı soracaklar. Yarısıullah hangisi doğru furka kurtarır, ataşe gitmez? Ben vashabının yolu üzerine olanlardır. Mesele bitmiştir. Biz de onun üzerineyiz. Demek ki ehli bid'ati nasıl ayırt ederiz? Bakarız param parçadır. Alalım mesela. Ehli sünnet der ki itikadları bellidir. Ama geldik kelemcileri aldık. Matrozisidir, aşarisidir, mütekellimlerdir. Alıyorsun, bakıyorsun kendi aralarında tarihleri boyunca tabi bunların senetleri kopuktur. Resulullah'a uğraşmıyor. Bunlar üç dönemden sonra çıkanlardır. 3 dönemde, üç dönem bereketli dönemde ondan o tarafe gitmiyorlar. Kopuktır senetleri. Üç dönemden sonra çıkmışlar buralar. Resulullah 3 dönemi tezkiyeye etmiştir Bunlar hem senetleri kopuk, yani Resulullah'a dayandıramıyorlar kendi inançlarını, amellerini. Hem de bakıyorsun aralarında ihtilaf var. Her bir teyden çalıyor. Bu neyi delalet eder? Bunlar ehli bid'a ettiler. Ama bak ehli sünnet bugün de sahabenin احت bakıyorsun قادت کو اورت محمود س Jungگاًым bakıyorsun Anfang اٹیقاد کے avezئے اس 숨تد محسنff. نیکی ہی توی ا Καιی طرح examining په نق adolescents لگای آبه ، حافظ Billie at stake VERY دوست. نیکی چیز احتیل kommer فارکت. 13. Ehl-i Sünnet nikmetten uzaktır, رحمتہ یقندر. Onun için bizi dört imamın peşinden niye gidiyoruz? İtikatte اختلف etmemişler. Rahmet dediler. Ama اختلف olma gerek sesi olduğu için اختلف rahmet olduğu için o konularda ihtilaf etmişler. Demek ki حق ازارد. O da nedir? Fikhi meseller. Onlar da etmek rahmettir. Çünkü biz ebedi bir dîniz kıyamata kadar devam etmek için ayakta durmak için esnek olmamız lazım. E bunun da esnekdığı da bu sağlıyor. Evet. Şimdi bu ihtilafler اهلی اهل بید اد her zaman cemaatten uzahtır. Bakıyorsun bir günde tasavvuf cemaati var. Kaç cemaatler? Birbirleriyle de kılıç zırh ile birbirleri savaş içindediler. O diyor benimki doğrudur, o diyor onunki doğrudur. Nürcüler kaç cemaattiler? Mâle'elim Said Nûresi, Allah rahmet eylesin, 1960'da vefat etmiş. Telebeleri bile hele aramızdadır. 10 tane, 10 çüteni ana cemaat, ondan da cemaatler türemiş. Halbuki 16 cilt kitapları var, onun haricinde kitap dokunmazlar Ama ilk var. Neden? Neden? Dem mạchçi şunget üzere değildir bu konuda. Şu üzere olan ihtilaf etmez. İşte Ehl-i Sünnet bütün kitaplarımıza bakalım. İtikad kitaplarımıza, metod kitaplarımıza, fıkıh kitaplarımıza ta o zamandan bu zamana kadar ihtilaf yoktur. Gördük <gülüyor> mü nasıl fark var? Ha gelir der ki ya sen ne dersin? Fıkıhta kıran kıran da kavga etmişler. E, edebilirler. Kavga alanında kavga da olabilir. Her teşh hakkı varmak istiyor. Her teş kendi inandığını savunuyor. Bu hakkıdır. Muhakkak bir racihtir, mercuhtu ayrı meseledir. Madem şeriat kapıyı aralamış, sen de orada git ihtilaf Aralamamışsa ihtilaf nedir? Nikmet. Onun için sahabeden bugüne kadar elhamdülillah ne diqqatta nefsi ihtilafımız yoktur. Fakrın ana meselelerinde. Biz dedik ki dört mezhebin arasında yüzde yetmiş, yetmiş beş ihtilaf yoktur. İhtilafler yüzde yirmi beş alttuz O da nedir? İhtilaf olduğu yerlerdedir. Şeriat vermiştir izin. İşte biz ehli sünnet nasıl ayırt ederiz ehl-i bid'ati? ehl sünnet hem fikirdiler bir moto düzenindediler bir yolda cennete yolculuk yapıyorlar. Diğerleri ihtilef, furka ayette geçtikleri gibi ne oldular diyor parça parça oldular. Hizibleştiler. Hizibleşmek parça parça olmak, grup olmak nedir? Bu kafirlerin şeyindendir. Alemetlerindendir. Maalesef. bu sıfatlarından cedel husumat bir de bu hava nekisten nekise uyumak zaten bu üçü birbirine bağlıdır bir el sünnette cedel yoktur Hak geldi teslim olur Niye cedel yapalım değil mi? Ayet sünnete, şeriate teslim olduktan sonra bitti. Ne kaldı bize? Amel etmek. Ama bunlar reddetmek için teslim olmuyorlar. Bu sefer ne yapıyorlar? Cedelleşirler. Ehl-i sünnet cedelleşmez. İhtilaf meselesinde kıran kırana da olsa ne yapar? Hiç şey deliliyle hakka ulaşmak hedefini koyar. Bu cedelleşmek değil. Ben diyorum benim râcihtir, o diyor benimçi râcihtir. Ben dürüm seninçi mercühtür o dür bene seninçi mercühtür. Her şey delilini koyar hakka ulaşmayı hedeflemiştir. Bu caizdir, mahmuddur, rahmettir. Ama ehli ne yapar? Cedellesin. Yoktan cidel çıkardı. Cedelden hakka itibaen farkı nedir? Cedel bir dayanağının yoktur. Ama E, hak'ta tartışmak, ehli i sünnetin tartışması, her iki tarafın delili var, delile göre iştahat ediyor. Bunlar ne yapıyorlar? Biri sene, biz onlara kaynakten delil gösteriyoruz, onlar bize akıl, ne, şey, akıldan delil gösteriyorlar, görüş gösteriyorlar. Bu konuda da ısrar ediyorlar. Hak ve zahir olsa onlar için ne yapıyorlar? Hava nefislerinden hüküm veriyorlar. Bu bir alametidir. Yani bir tane baktığın yanlış bir şey yapıyor ehl sünnetin haricinde. Ya kardeş dedin bak işte dört imam böyle demiş, Resulullah böyle demiş, imamlar böyle diyor, Resulullah'ın sözü böyledir. Yok diyor öyleyse, öyle değil, inat ediyorsa, ille ki kendine bir çıkar yolu buluyorsa, kıyda, köşede bir alim yanlış yapmışsa, o yanlışı getirip delil gösterirse sana, bil bu nedir? Bid'at ehlidir. Teslim olmadı. Ne yaptı? kendi havaya, havasına, nefsine uymanı ön plana çıkartıyor. Teslim olmadıkça da ne olur bu sefer? Ortaya ne koyulur? Cedelleşme çıkar. Cedelleşmenin sonu nedir arkadaşlar? Husumattır. Gördün mü bu üçü nasıl tecelli ettir. Tecelli bir adta. Onun için bizim aramızda bazı biliyoruz bazı insanlar var. Ne yapıyorlar? tekfir meselesinde olsun, başka şey meselesinde olsun. Hak kapatçuk, açıktur onlar hala isra ediyorlar, cedelle Demek ki bunlar bu konuda evet. Bu da bir sıfatları. Yedinci sıfatları nedir? Hepsi birbirine bağlıdır. Çünkü bunlar hepsi, şeytan öyle avlamış bunlar ki Allah'tan umidimiz bütün Müslümanı Allah Teala hidayet yolunu göstersin ve nasip etsin. Nedir o bir şey 7 تَقْدِيمُ الْعَقْلِ عَلَى النَّقْلِ Akli, نَقْلِنْ önüne çıkartmaktır. Bu da çimin sünnetidir? iblisin Allah Teala dedi, سجد et. et. Etmedin. Niye etmedin? Aklım kullandım dedi. Ben ondan daha gücülüyüm. Ataştan yaratılmışım. Bu çamurdur. Topraktır. Toprak musalimdir, ساچindir. Ben ataşım, her şeyi yok ederim. Nasıl olur benim gibi gücüle ona şücre yapsın? Ne oldu? Rahmetten kavuldu. Aklı emrin önüne çıkarttı. Burada emir nedir? Şeriat peketi. Biz de yapacağız? Şeriat peketine uyacağız. Onlar ne yapıyorlar? Şeriat peketini istediklerine göre uygulasılar. Çünkü nefislerine tabi ettiler ya. Nasılsa da teslim olmuyorlar. Geçen kriterlerinde. Ne yapıyorlar bir sefer? Akıldan yorum yapıyorlar. Ya bu aklıma yatmıyor diyor ya. Bu böyle olması, böyleye yor yor yorum olması daha mantıktır diyor. Kalkıp onunla da amel ediyor. İşte meşhur kelamzilerin kadih ve hasen. Yani güzelden kötüyü bizde şeriat ayırır, bunlar akıldan ayırıyorlar. Yok diyorlar, aklım olmaz ya akıl. Onun için Hazreti Ali Ne şu celimesi var demiş ki eğer din şeriat akıldan olsaydı mes yaparken ayak can canta çorabayen üzerine altına mes yapsaydı da ya öyledir. Niye üstüne yapıyoruz? Ama din nedir? Naqildir. Naqil nedir? Yani Resulullah'tan gelen emirlerdir. Şeriatin önüne çıkılmaz. Onun için bunlar ne yapıyorlar? Bir dane baktın. Nası Kur'an-ı sünneti akıldan yorum yapıyor bu bir ehli bid'attir. Adam var doğrudur. Diğer yerde el-sünnettir. Bir konuda el-bid'at olabilir. Yani şed değil bir tane yan tam ehli bid'attir, yan tam ehli sünnettir. Ya aralarında renk tonları da var he. Yani biri siyah biri beyaz. Evet. Ama bunların arasında geçiş renk, renk tonları da var. Bir kısmı ortadadır, bir kısmı bayaza daha yakındır, bir kısmı siyaha daha yakındır. Böyle de var insanlar. Hatabildim. Bir kısmını hakla batıp karıştırmış. Yolunu bulamamış. Neden? Bu da hepsi döner. Sünneti, hakikatini peçeti işte dört imamdan almayanların masiri böyle olur. biliyorsunuz İmam Eş'ari, Rahimeullah. İmam Eş'ari, 40 sene mutezilecilir yapmış. Kur'an ve sünnete itiraf etmezmiş. Her şeyi akıl nakıldan dini böyle yürütürmüş. Ondan sonra tövbe etmiş kırk sene sonra. İmamdır itizalda. İtizalda imamdır. Kırk sene telif yapmış, tedris yapmış. Ondan sonra dönmüştür. Bir sene dönüş yapmış. Bakmış, ehli sünnetten itizalin ortasında bir yol kendi meçsizliğim. Bakmış, ehl İtizarlık aptallıktır. Demiş ki ehl-i sünnette ben itizarlık, akılcıyım. Ehl-i sünnette tam teslimiyet, bu da bana gitmiyor. Ortada bir yol yapmış. Bir sene öyle akraşmış bakmış olmuyor. He? Kapatmış defterlerini, büçmüş, hepsini kaldırmış, çıkmış minbere. Demiş ey ahali, ey Müslümanlar. Ben 41 sene neye davet etmişsem dalalet üzerindeyim. Ben sıfır kilometre yeniden başladım. Ben İmam Ahmet İmam Ahmet İbni Hanbel ne demişse o zaman İmam Ahmet Ehl-i Şünnet'in imamıymış. O ne demişse ben ona teslimim demiş. Ben de onun gibi diyorum. İnmiş minberden aşağıya. İlan etmişti. Yani İmam Eş'eri dört imamın itikadındadır. Bunlar geldiler Eş'ericiler ne yaptılar? Şeytanın vasıtasıyla. Yok dediler, siz bu hocanıza takmayın. Hocanızın o kırk senesi de takmayın. O bir sene var ya, ilaç sizin, ben sen gibi, yani malham gibidir. Sizin için şeytan dedi. Fakt o bir senedeki fikrini aldı, peketlediler, eşeri akidesi çıktı ortaya. İmam eşeri, bugündeki eşerilerden nedir? Beridir. Beridir. Çünkü İmam eşeri ilan etmiştir. Ondan sonra birkaç tane eseri var, Tam İmam Ahmed'in üzerine akidesi üzerine Elhamdülillah وفاتت etmiştir. Kendisini yani kurtarmıştır. Evet. işte Ehl-i Bidat'in de bir şeyi nedir? Akli neklinin önüne çıkartır. Bu da Avam'da çok var. Biliyorsunuz. Avama diyorsun. Ya böyle. İslam böyle emretmiş. Ya bu yetmiş de benim aklıma yetmiyor. İslam niye böyle yapmıştır? Galiba siz yanlış anlatıyorsunuz. İslam akıl dinidir, böyle yapmaz. Halbuki akıl neklin önüne çıkmaz. Nekil geldi, Allah'ın ve Resulü'nün emri geldi, akla diyeceğiz dur, paydos yap, çalışma, git dinle. Biz aldık emirleri, ondan sonra akla deriz gel, sana ihtiyacımız var. Sensiz olmaz diyelim. Çünkü çağılmasaydın bizden, üzerimizden kalem kakar. Akıl değeri ne istiyorsunuz benden? Gel. Bu Allah'ın emrinin hikmetine bak. Çalış. Bak bu Allah'ın hikmeti nedir? Akıl orada çalışır. Gel bunu nasıl uygulayalım? Akıl orada çalışır. Çünkü akıl olmasa kalem üzerinden kalkar. Mükellefliğe gereken. Manatul hükmü. Manatul tekliftir. Teklifin illeti nedir? Akıldır. Akıl olmasa teklif olmaz. Ama şeytan gelir yerini değiştiriyor. Aklı kendisi oradan darbe yedirdiği için bütün adam oğluna oradan darbeye vurmaya çalışıyor. Diyor Allah'ın karşısına çıkın. Ben çıktığım gibi. Ben bunu yaptım. Siz de yapın. Hırsız nesler toplumda? Her şey hırsız olsun. Kendisi artık rahat yürüsün. Çünkü bir ben hırsız olsam toplumda he? her ama maalesef چھوٹے binde biri şeytana ہمارے değil mi 999'u şeytanın peşinden cehenneme شیتھن maalesef E Allah'ın yanı, cenneti o kadar da ucuz değil. Aklın çalıştıracaksın, burada çalıştıracaksın. Sırat müstakimin yolu nasıl bulur? Şeytan gelir, aklını hedeften şaşırır, seni sırat müstakim diye gösterir sana, birden kendini cehennemin kapısında bulursun. Allah korusun. Evet. Sekizinci, Cehlü'l-sünne ona demekti sünnetten haberdar değiller cahildiler. 13 fil bakıyorsun bütün okuyucular sünnetten uzak Sünnetten uzak Ne diyorlar? Ya diyorlar sünnet çoktur. He? İçinde zayıfi var, sahihi var, haseni var, mevzu'su var, uydurması var. Bunlardan yola çıkılmıyor. Ama Kur'an elimizde niyettir, barraktır. Allah'ın kelemidir. Ümmeti icma etmiş üzerine. Hadi اس üzerine icma yoktur. Onun için gelin biz Kur'an ile عمل Sünnette cahil dilerim. Sünnette cahil olan ne olur? He? Aynen o futbol topuna benzer. Bir oy bir topu atmışsın sahaya. Bir tane oyuncu var o sahada. O oyuncu ne yapar? O topu stediri gibi akşama kadar oynatır. E bunlar da sünnette cahil oldukları için şeytanın ayağına düşmüşler. İstediği gibi bu sefer ne yapıyor olarak? Yönlendiriyor. İstediği gibi oynuyorlar. Ama kim bizi raya oturtur? Onun için Hz. Ömer ne dedi? El-Kur'an hammâlet-ü evcih. Kur'an diyor kelimeleri bir kısmı mübhemdir, bir kısmı Geniştir, ana çizgidir. Her şey kendisine göre yorabilir. Onu kim raya oturtur? Sünnet. Dedi ki, ehli bid'at sünnet onlara zor geldi. Sünneti anlama anlamadılar. Zor geldi onlara. Kahtılar Kur'an'dan akılleriyle kendi kısımlarını çıkarttılar. Bunlar sizin karşınıza gelirken Hz. Ömer diyor, siz onları Şu Kur'an'dan şüphe getirirseniz siz onları sünnetle reddedin süstrün. Çünkü sünnet Kur'an'ın açıklamasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın ilk müfessiridir tabir caiziz. Allah Teala di Kur'an'ı indirdim ve tebeyyin lehum. Sen de onu açıklarsın onlara. Tebiyin açıklarsın onlara, şerh edersin onlara. Yani Kur'an sünnetsiz انسان yoktur. on 3 Allah Teala Kur'an'da ne diyor var ayat müteشابihat Kur'an'da da var و bir de ne var غیر müteشابihat mühkem iy mühkem muhkem müteشابihin farkı nedir mühkem apa çıktı İçki haram kimse bir şey demez buna ama müteشابih nedir her yöne çekebilirsin ya Allah Teala bundan ne kast ett پی دن در دیم بولارا اچھا نہیں باہر Ayette nasıl diyor? Eee ve ve enellezina amenu yettebiuun ma Ayet indi gelir aklıma. Sonra diyor kalplerinde zeyg olan yettebiuun ma teşabeha. Kalplerinde olan muteşabihlere tabi olurlar. de elimde yekuluna kullu min indillah. hepsi de Allah'tandır. Rasihler kimdir? Ehl-i sünnet alimler. Her şey Allah'tandır diyorlar. Ama Kur'an bunu açıklamışsa nedir? Mesele bitmiştir. Ee, sünnet açıklamışsa. Onun için sünnet Kur'an'dan ayrılmaz. Kur'an da sünnetten ayrılmaz. Kişsi birbirinden ayrılsan dalalet olur, çifre olur. Kişsi bir parçadır. İşte sünneti bilmeyen ne yapar? Sünnette cahil olan ehl-i bid'at olur. Onun için bakıyorsun, ehl-i bid'atlere geliyorsun, onlardan bir şeyde anlatıyorsun onlara. Hep sana Kur'an diyorlar. Yende akıl mantık diyorlar. Ya diyorsun, bak Resulullah, sünnette böyle demiş. E öyle bir hadis var mı? Bilmiyoruz ama olsa da bu beledir. Sünnette cahildiler. Ama ehli sünnet sünneti hakkıyla biliyor. Zayıfını biliyor, hasenini biliyor, ahkamını biliyor. Nerede yapılmış? Onun için ehl Sünnet'te bakın Kütübçittenin Kaç tane شرحی var Sayısız, haddi hesapsız yer Müsnetlerin شرحی var Ehl-i yoktur bu. Sünnet شرحی diye bir şey yok onlarda. Bak Teksil شرحی var Kur'an شرحی var Birçok Ehl-i Kur'an شرحی eder Ama kimse Sünnet'i شرحی etmez Ehl-i Bidat'ten Var ise de El sayısı kaderidir Neden Sünnet'te cahil Hz i Ömer bunun da noktasını koymuş. Diyor, sünnet olarak zor geldi. Neden zor geldi? E sünnet çoktur, hükümleri var apaçıktır, aklı mantıkını iptal ediyor. Değil mi? Aklı mantıkı iptal edersen bizi de buradan saldırıyorlar, diyorlar siz aklı iptal ediyorsunuz. Hayır! Akılsız insan ne olur? Kalem kakar üzerinden, akıl. Allah bizi neden mükerrem kılmış? <آدم> Neyden? Bu Bu Başka bir şeyden kılmadı bizi. Bu akla da göre ne yaptı? Yarattı bizi. Böyle bir akıl, böyle bir beden. her انسان بو اخل دن siz iptal hayır biz iptal بے ehli اللہ اسلام Aklı iptal etmiyor. Aklı yerinde çalışmasına davet edilir. Yer değişmesine engeldir. Çünkü yer değişse iblisi olur. Yerinde yapsan ne olur? Muhammedi olur, nebevi olur. Evet. işte sünnette cahil olmak nedir? Ehli bid'atın bir alametidir. Bir de ne geldi baktı dinlen diyanetten konuşuyor. Sünnetten baktın konuşmuyor. Bil o bir ehli bid'attır. Burada kendisini ele verdi, boyası döküldü. Sünnetten haberdar değilsen. Ama her ayetten şeyden konuşsa nedir anlamı? Bu sünnetsizdir, ehli bid'attir. Evet, 8 Bir kısım ehli bid'atte bir kısım ehli bid'atte sünnetin aslını almaz nerde uyduruk zayıf mevzu hadislerle Buhari'sonuyla amel ediyor. Bildiniz mi hangi grubu kastediyordur? Maalesef bunlar da bilne uye ehli bidattır. Sünnetin Barrâk gibi Buhari, Müslim, Kutub Sitte diyen müsnedlerdeki alimlerin ayır ettikleri hadisler almazlar. Nerede ramuz ile hadis var? Bütün zayıf hadisler, mevzu hadisler. Yen yani işte bilmem hadis mevzu, zayıf hadis kitapları var. Onuyla amel ederler. Amel ettikleriyle onuyla bakıyorsun adam bir amel yapıyor. ya Bunu niye böyle yapıyorsun? Resulullah yapma. Olur mu ya? Bu hadistir. Resulullah yapmıştır. Nerede var bu? İşte Ramuzullah hadiste var. İhyaülüm dinde var. Filan var. Bir hoca vardır. Allah rahmet eylesin vefat etti. Ad vermeyelim. Çok büyük hoca meşhuriydür. Bundan on, on beş sene önce vafat etti. Bu hocanın sahip e, nevrüsü ya. Rahmet, Allah rahmet eylesin. Onun i̇caz Kur'an kitabını tehricini yapmış. Cuvay. Bir not düşmüş. Bir tanesi de bunu çok paraya almıştır. oca hoca vafat sonra. Bana getirdi dedi. Ben bunu basacağım. Arapça bunu benim için müracaat edip bazı yerlere okuyamıyoruz. Okuyun dizgin dizimle. Diz, diz. Çizdim baktım adam müracaat et dediği yer hepsi hepsi toplasan 15 yere tali kurmuş. 3 kereme 4 kereme bir satır geçmemiş. Enteresan dikkatimi ne çekti? Bir hadisi tehrir edersen altında yazmış numara koymuş o hadisin altında yazmış Ravahu fil İhya. Bu hadis İhya'nın dünde geçti. Rivayet etti. Halbuki İhya şey kitabı değil, hadis kitabı değil dersin ravahu. Bu hadis kitabında değil İşte bu neye dalalet eder? Demek ki bunlar nedir? ehli i bid'at sünnette cahildir. Cahilliği de koymuş onu sünnetine seviyor. Ama cahilliği onu sevk ediyor. Nerede hadis oldu? Gece oduncusu gibi. Gece odun, bir tane oduncu göndersen gece ormana git odun topla benim için. Zift karanlığına yapar, eline ne gelse alır. Sabah olur, bakar getirdiklerinin yüzde dokuzu bir şeye yaramıyor. Yüzde dokuzanı bir şeye yaramıyor. Neden? Çünkü gecedir. Ama gündüz odunu alır eline, bakar eline, dolgununu alır, temizini alır, çürgünü atar. İşte cahil olan ne yapar? Bakar, zayıf hadislerden amel eder. Bir tane baktın seninle zayıf hadislerin. işte bu sen diyorsun bu caiz değil bid'attir zayıf uyduruk hadisten karşısına çıkıyorsa orada boyası döküldü bu ehli i bid'attir evet ondan sonra bid'atçilerin 8. alameti diyor ki hurudul ahadith la tuvafık evet bid'atlerine muvafakat etmeyen hadisleri reddederler. Bid'atlerine muvafakat etmeyen hadisleri reddederler. Yani adam bir bid'at dedikçe çemikleşmiş onun üzerine gidiyor. Diyorsun ya Resulullah bak sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyor hadiste. Sen yaptığının karşısındadır. Senin yaptığını iptal ediyor Resulullah'ın sözü. Sahih hadistir. Reddediyor. Yok canım öyle değil. Bu böyle değil. Yani bu hadis zeiftir, yani uyduruktur. Yani bu hadisin anlamı öyle değil. Tevilden reddediyor. Yani bu bir tane baktın sahih hadisi kendi bid'esini israr ediyor. Bu hadisi yorumlamaya, tevhil etmeye ileri gidip reddetmeye kalkıyorsa bil o nedir? ehli i Bilal. Bir de ne yapıyorlar? Müteşabih meselelerde her zaman onu ile uğraşıyorlar. Bu da ehli bir sıfatlarından. Yani hem hadisleri reddediyor bid'atine hem de müteşabihlerle uğraşıyor. Müteşabihler nedir dedik? Böyle de yorum yapar, böyle de yapar. İster hadiste velevçe hadiste az var ama ayette o hadiste bu muhtaçabihlere sarılır. İşte bunun anlamı budur, yok anlamı bu değil. ya Ne kadar bu kadar uğraşıyorsunuz bununla? Yani bunun bir faydası yoktur, yani sünnet bunun noktasını koymuştur. İşte mesele. İblis, melek mi, cin mi? Neye göre cindir? Hayır. Halis ateşten yaratıldı değil. Allah-u Teala diyor cinleri halis ateşten yarattın. Melekleri nürden yarattın. Ama ayet apaçıktır. Ne diyor? Dür dedir meleklere sücde yapın. Hepsi yaptı. İblis yapmadı. Demek ki emir orası giriyor. Evet bu muteşabih bir ayettir. Ama diğer ayette mesela Kehf surasında Allah-u Teala noktasını koyuyor. İblis, i̇blis cinnen iyidir. E demek Kur'an birbirine açıklar. Niye sen bu uğraşıyorsun? Musa'nın asası aleyhisselam hangi ağaçtanıydır? Adem hangi ağaçtanıydır? Bunlar bu türlü meselelerde uğraşmak nedir? Ehl-i Bilat'in bir şeydir. ehl Sünnet hedefi, maksadı alır. Allah Teala örneği niye vermiş? Niye Allah Teala bize o ağacın adını vermedi? Verseydir, keserdir. Ama bir imtihandır. İki, bize öğretsin ki hedefe Hedef saptırılmasın, bize öğretsin ki biz, bizim aklımız olsun. İşte bak akıl önemlidir. Allah-u Teala vermiş, aklını çalıştıracaksın. Anacın önemi değil, hikmet nedir onda? Hikmet imtihandır Sembolik olarak intihan aldı babamız. Biz de sembolik olarak intihan oluruz dünyada. Babamız bin bir çeşitten bir yasağı vardır. Biz trilyon çeşitten kaç yasağımız var? 10-15 tane yasağımız var. Elimizin sayısı kadarıca. Başka yok. Nimetler nedir? Boldur. Nimet boldur dünyada. Ama yasağı azdır. E bu intiham tarlasıdır. Evet. Sonra Mu'aradatü sünneti bil Kur'an. Bu da ehli bilatın 9. neydir? Alametidir. Sünnetten delil getirirsin. Zaten müteşabiha sarılmış, e, sünnette cahildir. Bak birbirini tamamlıyor. Sünnetten anadama delil getirirsin, bak Resulullah ve sellem, sahib Bukharda müslünde yani sahibi hadisten böyle demiştir. Yok diyor ya, ayet böyle diyor. Sünnetten ayeti birbirine çarpıştırıyor. Halbuki, halbuki hiçbir sahih sünnet, bugüne kadar her şey elimizdedir, düşmanlarımız da didik didik arıyor. Elleri tetikte. İşte muşteşrikler diye bir şey duymuşsunuz biliyorsunuz. Muşteşrikler nedir? Yani batılı Hristiyandır, Yahudidir. Gelip İslam dinini öğreniyor. Nasıl İslam dinini öğrenim, boşluk bulayım oradan yok etmeye çalışıyor. Bunun adı muşteşriktir. Bunlar bile didik didik aradılar böyle bir şey bulamıyorlardı. Yani bir uyduruk hadisi getirirler, çıkarttılar. Zaten biz diyoruz, bu hadis uyduruktur, hiç bitti. Neye uğraşıyorsunuz? Bu hadisi Resulullah dememiş Bunlar ne yaparlar? Ehl-i bid'at, işte sünnet dedin, sana ayet dedi bir ehl-i bid'attir, boyası dökülmüştür. Çünkü sünnet imkanı yoktur. Neye çıksın? Karşı çıksın. Kur'an da sünnete karşı değil. Çünkü kisi de Allah'tan olduğu için, paket tamamlandığı için, Çetrefil nerede? Çetrefil buradadır işte. Bunu şeytan hakim oldu aklına, bin bir çeşit çetrefil getirir. Bunu teslim oldu Rahman'a, hiçbir sene bir şeytan işleyemez. Hiç işleyemez. Bak, en basit şeyi, şeytan bizimle eve gelir yatar, bizimle yemek yer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor sen eve girdin, Bismillah diyelim kapını açtın, Sağ ayağından eve girdin, Bismillah dedin. Şeytan dedi, eyvah bugün yatış yeri kalmadı. Bugün eve giremeyiz, yasaklandık. Bir de Ehl-i verdin, o evde melek, me rahmet meleki doldu. O gün sen Allah'ın inayet altındasın. Bir de geldin, oturdun akşam yemeğine çoluk çocuğundan, yemekten önce Bismillah dedin. Şeytan kaçama yapmışsa Evin bazı afradi diyememişse Bismillah, içeride bir çitemesi var ise sıfırda oturdular. Bismillah dedin, şeytan eyvah dedi, bir aç kaldık. İzin verilmez yemek yesin seninle. Yemde unuttun. Ortada aklına geldi Allah-u Teala bunu da çözüm vermiş. Bismillahî fî Öncesinde sonrasında Bismillah olsun. Yedirgini Rasûl'a diyor kusar. Neden? Ya ver o günahtır. Hiç akıl insan düşmanına yemeğini evini açar mı ziyafatına? O seni yok etmeye zarar Sen buyurun gel yapa. Buna ne derler? Aptal derler. Ahmak derler. Akılsız derler. E biz de aynasını yapıyoruz düşmanımıza. Maalesef. Aynasını yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Evet. Onun için eee sünnetten Kur'an hiçbir zaman çatışmazdır. Evet. Onuncu şeyleri, e, sıfatları <gülüyor> şahısları yücveletmede ifrata giderler. Yani alimler olsun, liderler olsun, abiler olsun öyle getirirler ki ifrata giderler. Ondan sonra o taassub, bu ifrat ne bırakır oları? Oların sözüne taassup ederler. Halbuki taassup caiz ise Allah varasının sözüne olur. Taassup nedir? Ben bu sözden file vermem. E bu kimin sözünden file verilmez? Allah varasının. Diğerleri nedir? doğru da diyebilir, hatta da yapabilir. İmam Melik bunun kriterini koymuştu Bu kabir sahibi hariç Resulullah'ın kabrine Hiç kimse masum yoktur. Her sözünden alınır ve reddedilir. Abubakir'den başlıyor ta en büyük alime hadim. Ehli bit'et baktın şahsı çok yüceltiyor. Çok da ta taassıv ediyor. Sözüne bilba ehli bil'attir. Bu ayazı döküldü. görüyoruz işte. Adama diyorsun Resulullah demiş yok diyor Üstad hazretleri böyle değil. Adama diyorsun şey diyor. Diyor şeyh hazretleri öyle dedi. Adama diyor şu alimler icma etti sigara haramdır. Diyor ya şeyh hazretleri dediği için. Kanımızda şeytan dolaşıyor. Bu da aynen kanser oluyor. Kansere şey veriyorlar. Kimyasal ne diyorlar ona? Kemoterapi veriyorlar. Kanda dolaşsın bütün hücrelerde olan o e, mikrobu, kanserik mikrobu öldürsün. Bunlar da sigara verirler, şeytanı kaldırırlar. Taassup ediyorlar. Bunun nedir anlamı? Böyle bir dene yaptı? Bir bu ehl-i bilalttır. Şahısları yüceltmek. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün camiye girdi. Herkes o yaka koktu böyle tazim el pençe durdu Resulullah'ın karşısına. Resulullah dedi yapmayın. Sakın ha yapmayın. Ben içeri gireceğim kalkmayın dedi. Tazim etmeyin beni böyle. تازم böyleyden olmaz dedi. Beni ilahlaştırırsınız. Siz etmeseniz sizden sonrakiler ilahlaştırır beni. İsa bini Meryem'i nasıl ilahlaştırdılar sonradan? Hz. İsa dedi mi ben Allah'ın oğluyum? Haşer. Ben Allah'ın kuluyum dedi. Ama onun ki Resulullah bunun önünü kesti. Ben dedi ben fakir adamın ben Allah'ın elçisi ve kuluyum. Zaten biz şahadetten ne diyoruz? Veşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allah'ın elçisidir. Va kunudur. Demiyoruz elçidir, ondan sonra buradan çıkış. kulu demişiz. Bu işi kesmişiz. Ne dedi Resulullah oturdu? Dedi ben o kadının oğluyum. Mekke'de fakir adamı yemer eti kuruturdular. Onun tititin yapar. Onun o kadının oğluyum ben. ben. sizin gibi bir insanım yani. Ama Allah benim seçmiş beni, inayeti, riayeti altında yetiştirmiştir, mükelleflüğüm artmıştır. Onun için bunun önünü kesmiştir. Evet, buradan da bazı hâvesler çıkartıyorlar? E bir tane gelirken içeri kimse ayağa kalkmıyor, sahibi göstermiyor. İşte Resulullah yasaklamıştır ayağa kalkmayı. Hayır. Böyle değil. Çin tâzimî için? Yani ben geldim buraya sizin abinizin He? Her çeşitli obali beni karşıladı. He? Bu nedir? Bu saygısızlıktı. Ama ben geldim içeri, her herkes beni ayağıma kalksın. Kalkmasalar ayağıma, saygı göstermeseler, sıraya düzülmeseler, siz saygısızlık yaptınız bana. Böyle olsa ben size gelmem daha. Bu nedir? İşte bu cehennemle müjdelenmiştir. Ama adet ırk'ta var için bir tane ayağa kalksın, karşılasın, eyvallah desin, bunun bir mahsuru yoktur. Yani bizim Türkiye'de bir günde çok terbiyesizlik sayılır. Bir tane böyük, insan giriyor, sen oturmuşsun, seninle gelip o ayakta sen oturup marav ediyorsun ona. Bu saygısızlıktır. Bu şümle hadis bunu. Anlatabildim mi? Çin ahmayanları Kınıyorsa, dişliyorsa bana saygı göstermediniz, sırada durmadınız. O hadis onu şümledi. Resulullah'ın da bu vakiyası odur. Tazim babında. Ehli bid'at bunu yapıyor işte. Ne yapıyorlar? Hocalarını, abilerini, ustalarını ne yapıyorlar? Neredeyse nübuvvet derecesine çıkartmışlar. Sözlerinden kıl payı dönmezler. O demişse doğru demiş. Muhakkak bir bileceği var. Biz o kadar bilmeriz. İşte bu ehli bid'at. Boyası döküldü. Evet. 11 birinci, doğru gidiyoruz. 11 <gülüyor> adet ve urfa bağlanırlar velev o adet urf şeriate aykırıysa. Bir tane baktın, bir İslam'a karşı bir devrenişi var. Diyorsun ya İslam bunu yasaklamıştır. Yok ya Olmaz. Bu bizim adetimizde var. Buna bağlanacağız. Bu nedir? Ehl-i işte. Adet ürf bizi yönlendirmez. Evet örf usulü i fıkıhta yeri var. Ne zaman şeriate muhalif değilse. Şeriate muhalif olduğu yerde ürf itibar olmaz. Ama itibar ne zaman olur? Şeriate muhalif değilse o ürf he? itibarı var usul-i Bakıyorsun adam, komutla namaz kılıyor, komutla tesbih yapıyor. Diyorsun ya bu yoktur. ve olsun bu ürfumuzda var, böyle de olsa olur. Bu bid'at ehlidir. Ehl-i sünnet Resulullah'ın peketine bakar. Birinci kuşak nasıl uygulamış ona bakar. Ne dedi محمد ال رسول اللہ Ashab-ı kiram toplumu. Bir ibadet olarak yapmamışsa biz de yapmamız. Evet. On ikinci, ibadette aşırıya gitmek. Gülü yapmak. Gülü nedir? Fazla ileri aşırıya gitmek. İbadette. İfrat teflite gitmek. İbadette. Bunun da birçok çeşidi var. Her şeyde ifrata gidiliyor. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben diyor, namaz namazla kılarım, yatarım, kakarım, yemek yerim. Değil mi? Elbise girerim. Güzel elbise de girerim. Ama ben yemek için yaşamam. Elbise girmek için yaşamam. Harika bittim mi? Ben yemeği yerim, hedefime ulaşayım. Elbiseyi girerim, hedefime ulaşayım. İnsan var geze gündüz çalışıyor yemek için. Ne kadar yemek alsın, daha çalışayım, daha iyi yemek yiyeyim, daha iyi düğünüm. Ama ibadette de aşırıya gitmek aynendir. İbadette aşırıya gitmek nedir? Yani sen ibadeti Allah'ın koyduğu sınırda yapmıyorsun. Daha fazla ekliyorsun. 13 Hazreti Ömer geldi camide baktı. He? Ne zaman camiye geldi baktı 5-6 tane bir köşede hep Oturmuşlar, yiyen namaz kılıyorlar, yiyen ibadet ediyorlar. Çağırdı bunlar, dedi siz nesiniz? Dedi biz işte ibadete kesilmişsiniz. Eyvallah dedi ama siz ne içiyorsunuz? Dedi bize işte insanlar sadaka veriyorlar, oradan getiriyoruz. Çoluk tozunuz var mı? Var. Verin dedi sopamı benim. <gülüyor> bir de sopa çekti, dedi beş vakit namazın haricinde sizi görsem burada affetme. Öyle bir şey mi olur? İşte bu aşırı gitmaktır. Adam her şeyini bırakmış ben ibadet ediyorum. Helvete çekiliyorum. Bu tasavvuf elinde çok var biliyorsunuz. Helvete çekilmek. Neden? Ey Resulullah da helvete çekildi nübuvvet geldi ona. Tabi onu nübuvvet geldikten sonra çekildi mi Resulullah helvete? En güzel helvet. Evet var bizim de helvetimiz. Ama sene ağır gelir. Ey Sofi. Nerede bir helvetimiz? Gece namazıdır. Resulullah'ın 23 sene halvetini gördün mü çekilmiş? Yen gece namazına kalkar. Halvet nedir? Seninle Allah'ın arasında kimse girmesin. Gece seninle Allah'ın arasında kimse yoktur. Resulullah'ın halveti içi şeydir. Yen gece namazında halvet yaparmış, yen de cihad meydanında halvet yaparmış. O da nasıl bir halvattir? Çünkü cihada çıktığında Allah'tan başka hiçbir hedef olmaz sende. Çitlenirsin hedefe. O da nerede tecelli etti? Abu Ducan'a Elinde beş tane kurma yiyor ki cihada güclensin. Karnı akşama kadar klinç sallayacak. Ya Resulallah dedi ben ölsem ne olur dedi bu şeyde dedi cennete gidersin. Tamam dedi. Hedef çitlendi cennete. Hurmaları yedi. Baktı 4-5 tane kalmış elinde hurma. Hepsi bir dakika sürmez. Bir dakika, iki dakika. Değecek oları. Yahu dedi. Bir dakika bu hurma değer mi? Bir dakika, iki dakika. Ben cennetin kokusu burnuma geldi. Dedi. Helvete tar. Helvete girmiş işte. Attı hurmaları. Dedi. Değmez ona ya. Bir dakika gezdir. Çoktur bile yani. Geç kalırım. İndi. Şehit düştü. işte helvat budur. Onun için ifhat tefrit etmeyeceğiz ibadette. Zaten nedir? Ehli bil et, ifrat tefrik eder. Neden? Kendisinden ibadetler ekler. İşte kendisinden ekleyen, sünnette cahil olan ne olur? He? A, i̇badette aşırı gider. Bakıyorsun adam, şey namazından sonra, ferz namazından sonra oturmuş bir saat teslihat yapıyor. Ne, ne yapıyorsun? E i̇şte bunları bunları din kere böyle diyorum. Bunlar için dedi sene işte be, hocamız demiş, yani şeyhımız demiş, yani kitaplarımızda böyle yazıyor. Ya Resulullah yapmış mı? Hayır. O zaman tamam, bid'attır. Boyası döçüldü. Evet, ibadette aşırıya gitmek şeyidir. Onkinci nedir? Teşabbuh bil kuffar. Çafirlere benzer. Bir tane vaktin çafire benziyor. Bil o ahl bid'attır. ama çafire benziyor. Nasıl çafire benzer? Kâfirler ne yaparlar? Büyüklerini tazim ederler. Öyle tazim ederler ki onlar halal-ı haram haramı halal kıldırırlar. Sen benzedin mi kâfire? Sen de öyle yapıyorsun. Benzedin. bir bid'at işlerler. Sen de işliyorsun. Kâfirler akıllarını çalıştırmaz. Sen de çalıştırmıyorsun. Kâfirler levvolunmuşlar cehaletliklerinden sen de cehaletlisindesin. Bu bütün yönden bir tane baktın çakillere benziyor bu yönlerden ki Allah kınamıştır oları. Allah Teala diyor ya gelin işte Allah'ın elçisine ayette geçtiği gibi ne diyorlar? Hayır biz babalarımızdan ne gördük odur. bugün gün adama diyorsun gel sünnet budur. Bak dört dördüm anlamını yapmış. Hayır diyor biz böyle gördük. Bizim cemaatimiz böyle diyor. Hocamız böyle diyor. kitabımız böyle yazıyor. Ben nasıldır? Aynen. Allah onları da kınıyor. Akıllarını çalıştırmıyorsunuz. Babalarınız ya bilmiyorsa cahil ise ya sizin hocalarınız cahil ise bilmiyorsa Çafirlere benzemek bu da bir alametleridir. Evet, kaç oldu? 13. Evet. 14.'i Ehli Sünneti ne yaparlar? Sevmezler. Ondan sonra kendilerinden olmayan, hak yolunda olan Ehli Sünnete lakap takarlar. Yani Nedir? İ, i̇sim verirler ha? Lakab, lakab Yani alay babında ehl sünnete lakap takarlar. E bunu da tarih boyunca yaptılar. Kim ehl-i sünnete davet ediyorsa bir lakap takıyorlar. İnsanları ondan nefret ettiriyorlar. E en meşhur lakab nedir ehl-i sünnete takılmış? Vahavi. Bunu da İngiliz şeytanı takmış. Şeytanın vasıtasıyla tabi. Ondan sonra işte Vahhabi nedir? İşte beşinci mezheptir, sahabeyi şey, bilmem ne, ücü gibi göstermişler. Yani dinsiz sele şefkat gözüyle bakarlar sana. Ama Vahhabi de zındık gözüyle bakarlar sana. İşte bir tane baktın, ehli sünnete gömz yapıyor. Öyle cizli, yani eşker, lakap takıyor. He? Bil o şeydir. Baktın bir tane Bir grup çıkmış şünneti ihya ediyorlar. Dört imamın peşindediler. He işte bunlar bir bele bu, vücutlar vücudlar dese bil o ehli bidattir. Tarih boyunca bütün imamlarımıza lakap takmışlar. Ne demişler? İmamlara bunlar hashevidir. Bunlar mucessimedir. Bunlar işte böyledir. Hep bir şey takmışlar. Neden? Onlar doğru düz inandığı için, çünkü olanın inandığı bulara nedir? Taşıdır. 13. üçüncü on alametleri hadiscileri buğz ederler. Hakikaten bakıyorsun bütün tarihe okuyorsun, bütün fırkalar ehli hadisi buğz ediyor. Neden? Çünkü ehli hadis tam Resulullah'ın sırat müstakim üzerindedir. Ne diyorsalar tak hadis çıkarıyor diyor. Ömer'in nasihatini dinlemişler. Bidatlerine karşı tak hadis getirir. Buradan bir fiil çıkar diyor. Takli hadis veriyor adama. Süstürüyor onu. O zaman eyvah bunlar dert oldu başımıza. O zaman bunları buzd ediyor. Onun için bir kere baktın hadisçilere gömzlemez yapıyor. Bil o hel bid'ettir. Hadisçiler için karaleler hadislerin yolunda olmayanlar. Dört imamın peşinde gitmeyenler muhakkak hadisleri karaleler. Evet. Bu da bir sıfatları. 10 16'ncisi Karalamak değil, hadisleri aynen zamanda e, düşman kesilirler, onlara düşman kesilirler, plan kurup onları yok etmeye kakalılar. Onun için bazı, ben burada adı vermek istemiyorum, bazı alimler var, bakıyorsun, e, hadisler hakkında kötü konuşuyorlar. Yani lafını alıp önünü, arkasını kesiyor, böyle konuşuyor. Bunlar ne yapıyorlar? hadisçileri buğz edip, hadisçileri buğz kendisinde kalmıyor. İnsanları da buna doğru yönetilirle hadisçilerin karalama kampanyası başlatmışlar ümmette. Bu bin senedir var yani. Bin sene, 1100 yüz senede bile var. Evet. İki tane kaldı. Biri, e, on yeddi. 17 yedincisi muhaliflerini tekfir etmek. Bir tane vaktin sen onunla değilsin seni tekfir etti bir ehli bidaattir. 13 ehli bidaat her çeşit tekfir eder. Bir ben doğrayım der. Ama ehl sünnet insanları tekfir etmez. ehl sünnet Allah'ın tekfir ettiği şahsı ilimle, delilden heccet ikametiyle hükmü alimleri verir. Ama ehli bidat her yerinden kahak muhalefet eden tekfir eder. Bu da nedir? Şeytanın alemanlarıdır onun için. Bak şeytanın alemanları hem Müslümanda var hem gayrimüslümde var. Boşna dedi 11 Eylül'den sonra. He? Dedi hem bizim safımızdasın hem bizim aleyhimizdesin. Yoktu ben karışmıyorum. Yoktur dedi. Saflar belli oldu dedi. Hem benimlesin. Amerika ilesin, Yeni vekil Aleynesin. Yoktur ben ortadayım. Ne diyorlar türceler ortada? Karışmıyorum. Ha? Tarafsız Ben tarafsızım. Yoktur tarafsız dedi. Bak görüyorsun. Ha bunlar da ne diyorlar? Yen bizim gibi inanacaksınız. Yen bizim metodumuzdasınız yersiz kafirsin. Onun için bu tekfirciler bakıyorsun bu toplumu tekfir ediliyor. Camilerde namaz kılmıyorlar. Hacı kafir diyorlar. Hariciler de böyledir. Yani birden deneyi tutun. Dur gel bakalım senin itikadin nedir? Falan filan hakkında ne düşünüyorsun? Falan filan görüşün nedir? Ona göre hüküm veririz. Halbuki aile öyle değil. Biz zahire hüküm. Müslümandır tamam. Bir şey bulunduğunla o şeyi düzeltiriz. Yani o şeyden hüküm veririz adam. Bunlar öyle değil. Bir tane çıktı burada namaz kılıyor. ise bir tanesi. Diye dur bakalım. Senin itikadin nedir falan filan da صحاب he? diyorsun رس biri, biri beni iyilendirmez niye diyor, ben بیان O diyorlar sen ehli kitapsın Allah emretmiş biz sana saygı göstereceğiz. Nereye gidiyorsun? Çiğden ekip beyler bunu yerine kadar sağlam götür. Çünkü bu bizim zimmetimizdedir diyorlar. İşte bu nedir? Cehalettir. Evet, en sonuncu en sonuncu ehli bid'atın sikatı arkadaşlar tarih boyuca tecelli etmiş bugün de tecelli ediyor. O da nedir? Ehli bid'at her zaman otorite hüküm sahibine sığınır sıkıştırsan onu mahkemeye kadar bunu bizim bir arkadaşımız da yaptı bir tane bir şey söyle sonra hemen gidip seni mahkemeye veriyor anladın mi? ama bu taguti mahkemedir o zaman sultana gitmek bile yasakmış ehl-i sünnet ya sağlamış ki İslami şeriat devletidir onun için ehl-i sünnet Her zaman Musulmanlar birbirlerine düşmesin, cüclerini sultanla almazlar. Cüclerini davetlerinden, tebliğlerinden, hak, hak olduklarından alırlar. Ama ehl-i bin yapar? Her zaman gider, tağutlara sığınır, yiyen de zalimlere sığınır. Tarih boyutu var. İmam Ahmet biliyorsunuz. İmam Ahmet şey... E, mutezile ele geçirdi. İkna ettiler. Onun için bütün alimleri işkenceye bir kısım da alim kılınçtan geçti. Nedir? Kur'an mahluktur mahluk değil. Bid'atlerini nereden aldılar? Şeyden aldılar. İşte sultan gücüyle ne yapmaya kalktılar? Bütün ümmeti kılıçtan geçirdiler alimleri. Yüzlerce alim öldürdüler. Abbasiler zamanında. Ma'mun um zamanında, en iyi zamanında. Ne için? Bidatlerini işletti. Ama Oların babası zamanında, bu Cafer el-Mansur zamanında Abbasî üçüncü halifesi öyle bu şey, şey şedid bir ki tarihçiler ona Abu Cafer es-Saffah dediler. Saffah Seffah, bir tazy kesicidir. İmam Malik'e dedi, "Ya İmam Malik dedi, senin bu Muvatta kitabın harikadır. Hiç hadis kitabıdır yazılmış." fıkh üslubunda bütün ümmeti toplamak için Kur'an'dan sonra bu kitabı izin ver, emir vereyim bu kitap Kur'an gibi olsun yani hadiste kaynak olsun. Hayır dedi İmran Malik olmaz dedi. Olmaz dedi. Neden? Çünkü dedi Resulullah'ın sünneti ayrılmış ümmette dağılmıştır. İhtilaf olunan konularda var. Hepsini bir şeye, İslam'ın fıtratına yıkırır. Olmaz dedi. Olur olmaz, olur olmaz, olmaz dedi. İmamdır. Halbuki onun için olması daha iyidir. Benim kitabım yayılsın, vücud sahibi olun. Olmaz dedi. Kırbaçladı bile İmam Malik'i olmaz dedi. İmam Malik rezil oldu. insanların içinde kırbaçlandı ama haktan taviz vermedi. Ehli <gülüyor> <gülüyor> bid'at batıl olduklarına göre ehli hakkı gidip sultanlara şikayet ederler. İşte ne kadar iman var, alim var, ehl-i sünnet alimleri tarih boyunca mahpuslanılarda ölmüşler. İbn-i Teymiye'de içinde biliyorsunuz. Kaç sefer İbn-i Teymiye'ni mahpuslanaya yaptılar. Halbuki bir ara İbn-i Galip Celli, sultan da İbn-i kanaat vardı. Dedi emreyle bana senin düşmanlarını hepsini öldüreyim bile. Yok sadece mahpuslanaya. Ne dedi bilir misiniz? Hayır dedi. kuları öldürsek, İslam dinini kim öğretir bu ümmete? Bak, adalet böyledir işte. Ehl-i sünnet adalet. Onun için ehl-i sünnet hüccetine, deliline, hakkına güvenir, sultanlara güvenmez. Yöneticiye, otoriteye güvenmez. Biz hakkımıza güven Dinimiz akıl dinidir, tebliğ dinidir. hakkı üzerinde bir halavet var, tad var, O tadı biz iyi ulaştırsak her şey bize tabi olur. Evet, bu da en son olarak sıfatlarıdır. Bu sıfatlarla ne olur? Ehl-i bid'atten ehl, bid ehl sünnet ayrılır. Allah hepimizi ehl-i sünnet kafilesinde sırat-ı müstakim üzerinden ayırmasın. Ehl-i bid'atten de bizi ve bütün Müslümanları uzak tutsun. Ehl-i olanlara hidayet yolunu nesip eylesin. الحمد للہ رب العالمین